Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz biraz gecesinin özellikleri. Rabbim bizlere bazı geceleri daha üstün Hazreti kılmış. Bunlar bir rahmet ilahidir bunlar. Rahmettir bunlar. Bu türü gecelerde insan yol alır. Yani diğer gezi yaptığı ibaretin da azlı bile yapsın o gece yok kişi yok olur böylece. Berat gecesi ne zaman oluyor? Şaban ayının 15. gecesi. Yani 14. gününü 15'i bağlayan gece tam Şaban'ın yarısına ortasına geliyor bu. Bunun adı Berat gecesi. Ne demek berat müslümanlar? Biliyorsanız bir iki kimse mahkemede suç itham edilmiş, mahkum ediliyor. Suçtan kurtuldu mu, arındı mı ne diyor buna? Berat etme. etme. İslam'ın anlamına bunu nedir böyle? Kişinin aklanması, yahut an arınma ve cehennemden kurtulma anlamına geliyor. Önce aklanmak kişinin Sonra, günahtan arınma. Üçüncüsü de, cehennemden kurtuluş anlamına geliyor. Bunlar bir araya gelince, demek ki bu gecenin özelliği belli olmuş oluyor. Bugün, Şabın 10. günü. İnşallah olsa, önce Perşembe, Cuma ve Badeen gece, Veyahut gerisi muhteremler. Hülü Aleyhisselam Adretleri beş gece var. Bu beş de dualar geri çevrilmez. Tabi şatına uygun olursa bu beş yüzde dualar geri çevrilmez kabul olur. Biri Recep'in ilk gecesi Regaip gecesi İkincisi Şabanın ortası Şabanın yani Be'at Gecesi. Üçüncü Cuma Geceleri. Dördüncü Ramazan Bayram Gelisi. Beşinci de Kum Bayram gecesi. Bu beş gecede Rabbim duaları daha çabuk kabul ediyor. Yani beş böyle. Yani bunlardan ne gerekiyor? Yaralanmak gerekiyor. Yani böyle. Zaten dünya olarak... Mesela bazı farklı günler olur işin düşündüğü bunda insanlara faydalanmış oluyor. Bu beraber gecesi Kuran-kerim'in duan suresinin başında geçiyor. Orada geçiyor. Duan suresi buruluyor. Duan, sis, duman anlamına geliyor. Kıyamete yakın bir duman olacak, sis olacak kıyamet. Kırk gün kalacak bu duman size kalacak. Bunun için bu sureye bu isim belirliyor. Şimdi inşallah bu konuya bakalım ayet-i kerimeden. Hamim diye başlıyor sure-i şerife. Hamim. Biri ha harfi biri mim harfi. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Huruf harfin çoğulu. Mukatta kesik kesik anlamına geliyor. Elif, La, Mim, Elf, Rem, Ra gibi bunlar de okunuyor bunlar. Hürf'ün mukatta bunlar gerçekte Mevlamız'dan, Peygamberi bir şifre bunlar. Bir, bir şifre böyle. Her harfini bir hazine var bunların. Anlamı bilinmiyor. Bazı müfesslere göre ki kaldı beza da bunlara dahil Hamimin hasını Rabbinin hay esmasının başı diyor. Benim de Kayyum'un son artı bu. Hayyul Kayyum. Ki bu da ism Azam'ın o mektuban olan bir isimler. İkisi de böyle. Ve devam edelim ayet-i süre-i şerife Vel kitab-i mübin. Beraber. Vel kitabi. Burada kitab-i okunuyor. Başında Vav var. Buradaki Vav, Kaşem Yemin Vav'ı. Yemin babı bir isme gelir, yine gelmez. İsme gelir, o ismin sonu esle okunuyorsa o babu vabı yemin babudur. Kona çoktur bu. Ve tine, ve zeytuni. ve asre. Bak hep isme geliyor, es okunuyor böyle. Ve tine. Halbuki Arap gramerinde başlangıç ötü olur. Ütler derim ona. Ötü olduğu halde esle geliyor burada. Yemin var bunlar burada. Burada böyle yemin ediyor. Vele kitabı kitaba yemin olsun. Hangi kitaba? Burada Lam-ı Tarif var. Neke deniyor. Ve kitabı olsaydı ve kitabın olsaydı sıradan bir kitap olurdu böyle. Buradaki vel kitabı. Elif var burada. Bu ad için geliyor burada. Ad de olan o belirli kitap. Yani kur hakkı için beraber. Öyle kitap ki bu da bunun sıfatı özelliği el-mibiyin mübiyin açıklayıcı yani hakkı batılı ayıran evliyi doğru ayıran kur hakkı için. Kur'ansız insan hakkı bulamamız trende. Kur'ansız böyle. Her insanın görüşü farklı olur. Her insan bana göre böyle, bana göre böyle der, karmaşık gider böylece. Ama Kur'an'da birleşince, o Kur'an hükmedince, elhamdülillah her şey düzeliyor böylece. İnsanlığın kurtuluşu Kur'an-ı Kerim'e bağlı. İnci Tevrat onda da hak kitaplar idi. idi ama. Tabi zamanla değiştirildi, bozuldu, asrını getirdi. Bugün geldik ki İncil'ler özellikle bilhassa tamamen kul insan yazısı. Zaten İncil de bunu böyle kendi kabul ediyor. geliyor diyor? Matta İncil'i, Yuhanna İncil'i, Farkus İncil'i, Luka İncil'i. <gülüyor> yani Hristiyan dünyası bunu kabul ediyor böylece. Allah İncil'i yok. Matta İncil'i, Yuhanna İncil'i, Luka İncil'i, Markut İncil'i. Ondan sonra Haberciler'in işleri şunlar bunlar böyle geldi. Yani. burada yemin ediyor kuran Kerim'e neden? Dikkatleri bırak çekmek işi? Dikkatleri kuran çekmek Kerim'e çekmek için. Yani. Ve şimdi Melak'tan buyuruyor İnna enzelnahu İnna bir azametimizle Melak biliyor, sıfatımızla enzelnahu bu zamirdir, O demektir. O kitabı indirdik melam diyor. Kitabı indirdik. İnme yukarıdan aşağı olmuş. Yani gökten geliyor dünyaya inmiş oluyor. Rab Cemal selam melamuna vasıta kılıyor. Kolejen bu şekilde yukarıdan aşağı gelmiş oluyor. İnzal deniyor buna. Şileletin mübareketin. Şileletin bir gecede. Öyle geceyi ki mübareketin mübarek gecede Kur'an-ı Kerim indirildi yer Yeryüzünde indirildi yani. <gülüyor> mübarek gecede. Kur'an-ı Kerim leh mahfuzan alındı. Dünya şamasına getirdi. Toptan birdenbire getirildi böyle. Sonra dünyaya 23 yılda adet tamamlandı dünya. Ve yani ilk gelişi dün muhfuzdan dünya şemasını 23 yılda ilk olarak İkra sürecinin 5 ayki kerimesiyle geldi. Nur Dağında. Hıram arasında orada geldi. İnna künde mündirin beraber. Sadamatimizle o Kur'an-ı Kerim ile insanları İmzar ediyoruz böyle. İnzar, İmzar uyarma. Ama nasıl uyarma? Korkuyla karışık uyarma. Korkuyla karışık uyarma. Mesela ikna şey dönük. Yüzü bize dönük böyle. Şimdi biri haber veriyor. Bak enseninde arı var diyor. Uyur haber veriyor. Ama bir korkutma da var bundan. Bak. Arı batır yani. İğnisi batırabilir bak. Yine ki çocuğu mesela okula mahvede gönderecek. Uyarır bunu ence. Aman yavrum, bak dikkat eden arabalara her bağlantı. Yani dikkat etmezsen tehlike var. Böyle biz uyarıyor Kur'an-ı Kerim ile ama inzar korkuyla karışık. Yani konuyla ama ederseniz veren bölüyoruz. Sonra ferah cennet. Aksal'de tehlike var, cehennem var. FİHA! O mübarek gecede. Hangi mübarek gece? Bu tabi burada hem deniyor buna. Tam belirtilmiyor burada. Mevlam be hikmetleri bu şekilde Mevlam bunu kullanıyor. Hikmetleri var. Biri kadri gerisi anlamına gelebiliyor bu. İndiriyor değil şey ikincisi İkincisi e de gerisi anlamına gelebiliyor. İşin ikinci ihtimal duruyoruz. O müfessirin şeye göre, Şia on bari gecede, yani berat gecesinde yuf ayrılır. Küle emrin heriş hakimin hikmetli olan heriş buradaki hakim madem yufil vezdi Alim basir gibi böyle. Şeyler deniyor buna bu hem fay, mevul olabiliyor böyle. Buradaki mef anlamına göre mahkumun yani ezelde hükm olunan, takdir olunan her iş bu gece ayrılıyor. Şimdi mevlam her şey önce takdir etti muhteremler, hep takdir etti. Şimdi bir normal bir insan bile ev yapmak istiyor. Yani özel kendisine arsa ev yapmak istiyor. Bence bir arsaya bakar. Ondan sonra kafasından, kendine göre kafasından bir plan çizer be. Kafasından mı kalır o. Yani kaleme kağıda geçmiyor ama kafasına geçiyor ama böyle. İstikkat olsun, bodrumu olsun, giriş olsun, camı burada olsun, yönü şöyle olsun. Bunu tabanını, penceresini, çapını, bakını ve kafanı bir şey yapar bunlara böyle. Sanat ay bunu bir mimara kapatı aktarır, böyle bir işliyorum der. Buna göre çizilir. Derken harfiyet başlar, temel başlar, gider bu şekilde. Gider ama insanın önünde engelli aramaya. Bir sürü tam olmaz ama. Kafana aykırı gelir. Belediyesi vermez, fırsat vermez de olmaz bu. Bu falan değişecek. Yok parası yetişmez, bir komşu şikayet eder, şu olur, bu olur, hava koşulları elverişli olmaz, olur olur bu şekilde. Yine bir örnek verelim, bir fabrikatör, iş adamı, sanayici yani, ticaret değil, sanayici iş adamı, bir fabrika kurmak istiyor. Önce bir arsa lazım bana, büyük bir, bir arsa lazım. Tabii bunun da bir yeri lazım, ulaşımları, suyu, şusu, busu böyle... Onların çok böyle kuralları vardır. bunu araştırılır. Ondan sonra bu fabrikatör iş adamı tabii kafasına ne iş yapmak istiyorsa dedi, ürün üretmek istiyorsa ona göre bir kafasına planı kurar vereceğim. Fabrikatör büyüktüğü, çapı şunları, bunları iş hayatı, iş göreceği elemanları müdür hepsini bunları şey yapar bunları. İşte Rabbimizde de ilerler Alemlere yaratmazdan önce Mevlam önce irade deniyor. İrade. Mevlam, irade buyurdu. Yaratmayı. Şimdi Mevlam buyuruyor. Kürtü kenze mahfiyyen Hacı Kudsi ilahır. Ben diyor gizli hazineydim. Bilmek istedim. Ve halkı yaratılmasaydım. Bilmek istedim. Eğer yaratılmasaydı. Ondan bilmez Bilmek bilinç neyle olur? Bilinçle akıl olur derler. Bu Bunun için insan bu alemin özü meyvesi insan. Mevlayı bilen insandır. Her atım Allah zik eder. Esen yer, ağaçlar, bitkiler her şey Allah zik eder. Her hayvan Allah'ı zik eder ama bilinsiz ama. Yani hayvan ki canlı hayvandır. Hayvanlar Allah bilmediği gibi onlar kendi bilmezse hayvanda. Yani ben bir koyunum. Ben bir kediyim. Ben şöyleyim, böyleyim. Nereye gel ne hocam? Dinmezam bu herimde. hayvanlar. Ancak insan ya kendi kendini insan bilir. Hadis-i bu i nefsini bilen Rabbini bilir. Ne kendini bilecek ben neydim? Başlangıcım neydi benim? Ya, kuru toprak modelleriydik böyle. Çamurduk, toprak maddeleri. Ekin olduk, biçildik, şu oldu, yeni, kan oldu, hücre olduk. Derken anlar atıldı, dönlendik. Ve bir okul dünya'ya geldik. Peki sonuç ne olacak? Sonuç yine mezar, şürip, asla dönülürmüş. Nedir insan? Şişe çakılan bir şimşek muhtemelen insan böyle. Hayat da yani, Karanlıkta, zulümatta, İliştirme bir şaka anlatır. Hayatta bu Yani geldiğimiz yer belli. Toprak maddeleri, elementler, Çamur böyle. Derken mütefalle geliyor. Anı rahmini atı dövleniyor. Orada pek çok işlemden geçiyor. Orada kimyel işlem oldu. Çok var, işlem geçiyor orada. Dünyadaki yaşam, koşu, uyum sadece duruma gelince dünya geliyor. Eğer yaşam uyun salayıcı duruma gelmeden olursa adı düşük olur, düşük. Bugün dünya hissiyamıza. İşte insan abi insan kendini biliyor. Ben diye insanım, adım şu, cinsim bu, erkekimim, kadınimiz kendini biliyor böylece. Ama nasıl bile kendini? Olduğun abi benliğe kapılmıyor ama, şey bir altına bakıyor, bir sonuca bakıyor. Bunları kim yaptı? Ben yapmadım bunları diye. Ben İslamiyet dünyaya gelmedim. Elinde olsa ne gelmez dünyaya ben? Ölüm dilinde değil. O halde benim bir yaratığım var. Yaratığım. İşte Mevlam önce ne yaptığını hatırlayanlar, bu hadis kucuğunda buyurduğu gibi gizli hazine idim, girmek istedim halka. Bu mahlukı da yarattım böyle. İnsan, en mahluk üstünde de insan denen varlık. Akıllı, bilinçli varlık böyle. Yani insan aklı yerinde kullansa, şöyle kendini güzel düşünse, bilse kendisini, sonra de yaradana baksa, yaradana baksa. İnsan denen varlık, acizi, mutlak değil <gülüyor> aciz Acizi, mutlak belli. Koşulsuz, tam insan, aciz varlık insan belli. Elde bir şey gelmiyor. Bir defem olur, çıldırır. Kalp bizi geçiriyor kişi, şey, korkudan. Bir içmeyi çakar, gökürler, bir titrerler birden. Seri gelir, şu olur, bu olur. İnsan, bu olaya insan bir karışamıyor. Karışamış sana bağlı bir kardeşi. Şey. İşte böyle kuvvetli melamızın. Rabbim önce kalem yaratı. Kalem, kalem. İlim buyuruyor? El-Mürakallu kaleme. Allah önce kalem yarattı. Bir hadiste şey de el-akle. Allah önce yarattı. Ve bu vilayetlere giriyor bunlar böyle. Yani kalem buraya kalem bilinen bir yazı kalem Tükelmez, değil herhalde. Tükemez. Şu bina değil herhalde. Bunun adı kalem. Nevnî yani bir varlık. Akıllı binici varlık. Hatta el-akle hadisine göre Alkın mücverdi, alkın mücverdi, alkın mücveret. Sıfakıl, bir şey başıma değil mi karşıma gelir kalem. Ne kadar büyük diye yere göz sığmaz. bir varlık. Hakkı allah hele üktüp veren bu kalem'e yaz kalem yaz. Al bakalım yaz. Şekitte be mahve kan ile entekumuz saatü. Bu küt kalem bunlar, kalemi yazdı lehmu yazdı. Ta kan kopuncaya kadar ila en saati, ila yer son. En tekuma saati, kan kopuncaya kadar ne olacak? Hazırlar. Ne kadar cin yaratılacak? Melek yaratılacak. İnsan yaratılacak böyle. Ne kadar kuş, karınca, balık? Rızıkları bunların böyle. Bütün her şeyleri ne zaman nereye kadar kopuncaya kadar. Ondan sonrası yazamadı. Çünkü o sonsuz alem. Soru yok ki. Gitmez yazı. Sonsuz alem muhtemelen. Onu yazacak evler biliyor. Doğacak. İşte bu gece muhtemelen yani beyaz o kalem kuvvetli kalemin yazdığı muhafaza. Nasıl yazdı? Bir nakşetmeler. Kalem ve yazı. Ne aklımıza? Bizim kalemle yazıp e, harfler aklımıza gelir, kelime gelir. O diyor böyle Üç türlü böyle bir nevim hafızı. Üç bunlar böyle. Bir amel defteri. İki var böyle şey. melek yazıyorlar bunlar böyle. Nasıl diyorlar? Kalemle mi? Hay muhtemelen. Bir nevi gizli kamera. Olup alıyor bunları böyle. Yani çekim yapıyor, sesi de alıyor, görüntü alıyor bunları böyle. İkincisi, insanın beyni. insan beyni. İnsanın bir tarafı şu, insan alem musakgar diyor insanı. İnsan alem musakgar. Alemin kışının özeti insan. Ne varsa alemde, yer aşağı ne varsa, hepsinin insanda vardır. İnsanın beynidir. İşte bu da alemin mahfuz insan beyninde. İnsanın beyninde bir merkez vardır, hücreler yani sin hücreleri vardır. Merkez ne vardı? Hafıza. Hafıza, çoğu hafızadır. Yani aldığı, kurduğu, böyle şey. Şimdi insan da ne yapıyor? beynindeki o hücreye insan beynindeki kuvve hafıza koruyucu, hıpsedici ezberleyeceğini zapt edici anlamına geliyor. Kişi ne yapıyor? Oraya bunu alıyor. O derler ya bunu aklına yaz. Yazdın mı? Aklına yazdın mı bunu? Nasıl yazdın? Aklına. Şimdi bakın muhteremler zaten bir insan nefsini yani bilmezse. Allah bilemez. Hadışırı bu. Beynimizde bir merkez var. Beynimizde hücre. Hücre. hücre aslına bakmıyor. Sin hücre de böyle. Oraya ne yazılıyor? Kişi çocukluğundan hatırlayabildiği yaştan bulunduğu çağa kadar, önceye kadar Önceye kadar kişi bir düşündü mü şuraya gitti, buraya gitti, bunu yedi, bunu içti, gezdi, okula gitti, öğrenci oldu, öğretmen oldu, şu oldu, bu oldu, amir, memur oldu, iş adamı oldu. Hepsi yazımı tertibe. Gitti yerlerin de görüntüsü var ama. Konya'ya gitti, Bursa'daki İstanbul'a gitti, Urfa'ya gitti, Mekke'ye, Medine'ye gitti. Peki gitti, Beşbul'a yazıldı mı? Diye de zamanı ne yapıyor? Kuyu havuza. Onun karşısında kuyu hayali var. Hayal gücü var. Ekran bu. Kişi dilediği an hem aklını ne yapıyor? Kabe'yi Beytut'un aklına getiriyor. Hemen hafızadan o hayal egzine gidiyor. Böyle. Ekrana gidiyor. Kişi oradan Kabe'yi görüyor, görüyor muhtemelen. Düşünün mühtemelen yaşam boyu bak yaşam boyu bari sanatçı hızlı olur. Kişi çok gezer muhtemelen. Çok tanı insanları böyle. Çok bir tanıştır. Gezdiği yerlerin bütün görüntüleri, evlere, binalara, kaldığı oteller, sokakları, çarşı, lokantaları, yemek yiyecekleri ve tanışan insanları, insanların sesleri, yemekten tadı, kokusu. Hepsini yapıyor. hücre suy yok. Ama yazıyla olur mu? Olmaz. Sorum, Oraya suyuyor. Hiç dev muhafız da bu şey bu arada melemin bu şekilde böyle. Ne kıyamete kadar o kadar melek, yıldızlar, galakşiler, cennetler alemi. Ondan o kadar cinler, hayvan türleri, hayvan türleri böyle. Ki mikroplara kadar, yürüslere kadar. Yürüt, en küçük mikropların kitapçıydır. Yürüslere kadar böyle. bütün balıklar, insanlar hepsi orada kayıt muhteremdelerdir. Şimdi ne oluyor belgesinde? Oradan alınıyor. Ne alınıyor? Bir yıllık, yani bu belgesinden gelecek belgesine kadar ne olacaksa yeryüzünde. Yeryüzünde. Yeryüzü ve atmosferde dair. Şimdi, alemler, önce iki ayrı alemler. Yusuf Mevlam, Nedir? Rabbül Alemin. Alemin, alemi çoğulu. Allah, alemlerin Rabbi. Önce iki evli alemler. Madde alemi, madde ötesi alemler. Madde ötesi alemde madde yok. Derler. Madde yok. Oran bir adı da alemi emir. Emir alemi. Orada Mevlam her şeyi emine yaratır. Kün, hey kün. Hemen oluverir böyle. Kün ve ökün. hemen oluverir böyle. O alemde madde yok. Zaman dirimi yok. Yaşar bir gelişme yok o alemde böyle. Rabbin dilediği an ne dilerse Mevlam, kün, ya yani Mevlam böyle der gibi. Mevlam irade dilediği anda oluverir böyle. Bir anda oluyor böyle. O halde kalır o alemde. Mesela melek yaşama bu mevlam. Küçükten, küçükten büyümez. Böyle. O halde her şey yaratılığı ala kalır. Bir de madde alemi denir şimdi. Bunun adı da alemi halk. Alemi halk. Yaratma alemi. Mevlam bu, alemden, Mevlam bu alemde her şey sebepleri, kuralı, doğrultusunda yaratılıyor. Sebepleri, kuralı, doğrultusunda yaratılıyor bu alemde. Aşam aşağıya yaptı. Bundan seyretler kuralı var böyle. Güneştir, havadır, sudur, şunlar, bunlar, melekler. Hep böyle seyret, seyret, seyretler. Ne geliyor bunlar bu şekilde. Mevlam bu dünyada yönetimini Mevlam gökte melekler vermiş ama. Yani birinci gökte meleklerin bir kısmının görevi, hepsinin bir kısmının görevi dünyayı yönetmek. Merkez de orası değil. orası muhtemelenin. Aslında beyine yönetiliyor, ülke başka birine yönetiliyor, ordular karakaptan yönetiliyor, bu dünyanın da yönetimi gövtenin yönetimi, birinci gövten yönetiyor bu temeller. Şimdi Belçika'sında orada Arlibundal'ı aldığı emmavuzdan meleklere veriliyor, di yıllık ama e, ne oje bir yıl yaşındadır. Nerede? deprem olacak, sel baskın olacak, da fışkıracak, yerler batacak, hareket olacaksa, bunlar Cebrahsiz'e veriyor bunlar. Bir yıl ayrıntıya geçiliyor. Tam en ayrıntısıyla buna veriyor. Böyle. Nerede mesela? Şimdi yer kabuğu. Baktı, yer kabuğu. Yani dünya yedi tabaka dünyada. Yer kabuğu var. Altı madenler. Yani kabuğu çalkıntı halindir. Yermiş ısı Isı çok. Yer kabuğu 35 bin metredir karalarda. Yer kabuğun kalınlığı. Bu alttaki yermiş madenler bunlardan medene gelen radyasyon genişleme işliyor tabi. Islanlı Is, genişleme işliyorlar. Yer kabuğunu zorluyorlar bunlar bu sebeple. Ve önem ne yapmış? Dağlar. dağlar. Baskı yapması için Asıl dağın almasına gerekir, parçalanır. Nereye ne gerekiyor? O tepire lazım. Al oradan tepeyi, boş tepeyi doğal denge bozur oradan. Rızık meselesi bir yıla kadar ya da kim ne rızık yiyecek? Bunları imar üretimi gerekiyor şimdi. Bu görev kim veriliyor? Hazreti Miki Aleyhisselam'a. Onun görevi bu. Emre melekter var. Bir iki an eserim görev o görev. On, başı o. Kim ölecek seneye kadar görevli? Azlar eserim. Belki eline veriliyor. Bir yıllık ama. Fazla bilemiyor. Ben. Bir yıllık eline veriliyor. Şu, şu, şu, şu, şu ölecek o yıllık içerisinde böylece. Öyle insan vardır ki belaket de hayaller kurar. İstiva gelecek diye kendi kendine uzun uzun geniş şeyler kurar. Şunlar, şunlar der. Hayır bir listesi vardır. Azarisine de vardır. Vaadet vaadetler. Emr-i min indina. Yani bunlar bunlar bu emir işler min indina tarafımızdan emir olarak arzuumlar arkadaşlar. Yalanlar selam gösterenler dünyadaki fakirun elinde böyle. Hatta savaşçılar da böyle. Hani şimdi yere kabında şüküntüler var, fayatları var, fay hatları var, yanar dağlar var. Birer bir alem malı şuza bunlar. İşte mama şey vicdiyetim olabilir şunlar bunlar yok yapmak da alamazlar. Leylan burayı bizlere Büyük süreci 16'da. e emin tüm. E emin tüm. E Buraya hemce istifam soru. E, müthin, ise, eminim, emin bütün menfis samayı samada olanlar misin, güvende misin bütün mevlam biliyor. Görecek meleklerden. Büyük erde Fethi Temur. En büyük erde Fethi Temur. En iyi hasilet yükümlü erde. Yere mi batırmalarından. O zaman yer veya ye temur yer başlar depremine başlar. Hakkın deprem birinci samadan yönetil muhteremine bakılır. Büyük semevlam biliyor. Emin tümün fiş maaî, en temur. <gülüyor> Şimdi işinize hatırlanar vardır depremler. Genelde böyle güçlü depremlerde büyük depremlerde önce sıkıntı olur. Sıkıntı olur, sıkıntı. Olur. Ne zaman deprem olacaksa hele o günü, o günü. ...korkun bir sıkıntı olmuyor demeli. İnsanlar patlar bir sıkıntı böyle böyle. Hava değişir, demeli. Hava değişir, gücü aç olmaz. Hava değişir, bu halin bir sıkıntı olmuyor demeli. İşte... ...hayatları olsun, yarakamın çöküntü olsun... ...şimdi depremin çeşitleri var muhteremde. Her şeyde hayatlarla bağlı değil Çeşitleri var depreminde. Ne zaman nerede deprem olacak... Ocak. Neden deprem oluyor? En şu fuhuştan, dünyadan bu Yani bir yere de eğer zina fuhuş fazla oluyorsa oluyorsa hatta o anda yer Allah'a yalvarıyor muhtemelen? Allah'ım bana izin ver şuna batırayım diyor çünkü insanla bağdaşmayan bir şey bu. Fuhuş. İnsan ters şey bir şey bu. Böyle, fuhuş. Aile mefhumu gider. yuva diye bir şey kalmaz. Hayal bir şey kalmaz. Bütün insanların aklı beden aşağı iner. Herkes peşine peşinde böyle. Bakın Mevlam Mevlam bu zevki görüyor. Hayvanlara da veriyor yani bu zevki. Yani cinsel zevk hayvanlarda da var böylece. Ama bir sınırlama, ama, başvurucu değil ama ya. Yani hayvanların bir şirketme zamanı var. Yani dişliyle kendi hayvanla da o cinse istek var. İnsan duygusu var. Ama her zaman değil bu böyle. Geri gittiği zaman. Nedir amaç bunda? Üreme. Üremedir böyle. Ben, ben bunu hayvanlarla geliyor. Onun şirketme zamanı vardır. Allah bunu etmiştir. Bak böyle buna sünürülüyor. Ben o zaman çiğ teşkil oluyor böyle. Önemeye bir şey böyle. İnsana gelince Mevlam bunu bıraktı bizlere ama insanlar, insanda aile mefhumu, aile mefhumu muhtemelen var böyle. Yani sınırlı böyle şey. Başka değil bu şekilde böyle. İşte demek ki deprem muhteremler bir de deprem oldu mu hemen gazeteciler, efendim işte basın mensupları, halk ne yapıyorlar? Efendim işte profesyonel şey profesyonelere ne? Ama ne olacak, ne olacak? Ne bilsin o be? Ölcemi yok ki işte. Ölcemi yok ki, ölcemi yok ki. E olabilir, 30 sene, on sene, bir sene olabilir böyle. Her insan öyle, öyle bir on sene, yirmi sene sonra. Kalp durabilir, kalkış olabilir. Muhtememler, Vakıvalılar, Azim Muhtememler, Ayet-i Kerim e Ayet Kerime bakmaktı. Ayet-i Kerime, 16'da, Gökteki kıymet emin misiniz, Yere birden batırıyorlar, yer sarsılıyor bari diye bir şey var. Müsaada kad diye bir şey var ama kalbin duruşu, çalışması az eleme götürenler bari. Yani. Kişiye kalp uzmanıdır. İlk ameliyat yapan mesela Güney Afrikalı doktor hastanede kalam ilk yapan yerle dünyada kalpten gitene bak. Yine kalpten gitti bari. Ya. Bu için Demek ki ne olacaksa, gelecek yıla kadar belgesinden, feraket ilgililer cevabın kontrolünde. Ben elime verdiğimi, mesela Lüt Kovmi, cinsiyet de cinsiyet sapık bu noktada. Hem o sözü serdenin kısmında bunlar. Lüt Aleyksel'e uğraştı, bunlara başaramadı ve el an sonra cevabını gönderdim verdim. Tabi ben oldu, taşlar yağdı, şu oldu erken caversan tatip mesela kandı ne böyle, yukarı kaldı taş oldu böylece, orası bir göl olmuyor tabi. Yani göllerin çoğu da böyle medena gelir göl olmuyor. Yani Sabancı gölü bu şekilde mutlaka. Batı yani batırma böyle, yani batırıyor böyle. Gazabı ilah değil mi? Gazabı ilahi böylece. Bir günah toplumsal olarak olduğunu aşağı mı, artık gazap ilahi geliyor. Gene uyarır önce böyle. Mesela Pompeya halkı biner ayakında İtalya'da aynı olmuyor deme. Yanardağdan. Bir e, oldu. Evet büyük yıkıntı oldu. Aklanmadılar gene. O Pompei şehri ondan fuşire böyle. İnstelli keler ailesi gelir edip yerini aldı. Yanardağ. Bizce yandağın mevlam Taşlar böyle. Ya bunları böylece çekilme yüceli böyle altta kalmadılar. Bir aleyk duruyor görüyor mu Demek ki bütün bunlar ezene yazılmış mı türemler? Diyarbakır semahte bunları alıp getireyim ben işte. Ne deprem uzmanlara bunlara eline bir şey gelir? Eline gelmeyen bir şeyler var. Yalnız deprem olurken de bir yer batarken de serbest olurken de yine denetim aldan kudretine mutluluk. Deprem olur. 20 katı, 40 katı yana, yana bir olur çöker. İçinde adam sağ çıkar. Yani bir hafta sıra. Beynada. Bunu bile kalamazdı. Yani Mevlam Heşli Kadir Mutlaptır. İkincisi rızık. Rızık. Rızık. Her canlı rızkı vardır. Canlıysa rızkı vardır. Beynada. Melekler, onun rızkı var. Teşbihat Sübhanallah. Zikir onların rızıklarını vardır. İnsan bütün riski vardır. Tabii maddelere neşe sevye bağlandığı için bırak kim bakıyor? Bilkilersin bakıyor meleşe. Rızık nasıl meydana geliyor? Melâb yürüyor, zeyat 22'de vefîs san risgökün. Ve fîs san risgökün melâbiy. Ve fîs semâî risgökün. Risgökün ne? Allah'a. Ve fîs semâî risgökün seyf tebâ. Ve mahtu adın, bu adın cenneti gökte bunlar. Rızkı gökte. Yerde yok mu sana? Nerede yok. Nasıl yok? Rızkın bütün anahtarı gökte. Önce güneş. Güneş enerjisi. Güneş olmadı mı? Bir şey olmadı. Güneş meleci. İşte, milki aleyhisselam muhteremler, ne yapayım, elli var. Her an, yer yeryüzünde, ...ne kadar hızlık yaratılacak? Kaç tane mercimek, yeşili kırmızısı, kaç nohut, kaliteleri, fasulyesi, sebzesi, meyvesi... ...şu bunlar ben. başka, her an başka, insanın farklı muhtemelen böyle. Rısı başka bir şey. Bir yılda ne kadar hızlık yaratılacaksa, lise Miki Aleyhisselam'da ona göre ne yapıyor? Önce güneş enerjisi ayrılıyor, enerji atomları, bileşmeler. Güneş, güneş aynı enerjiye atomu vermemi teremler. Enerji, ısı, ve ışık böyle. Dört hidrojen atomun bileşiyor, helium oluyor. Artanı fazlası, enerji dönüşümü teremler. Enerji dönüşümü. Güneşte bazen bin milyar atomu eş patlama oluyor. Güneşte bazen böyle. Ama dünyada haberleşiyor, durur mu Yani Rabbi mutine bakın, dilerse Rabbin babının dilerse, ne dilecek bilmiyoruz tabii haberleşiyor. Güneşte öyle bir enerji olur ki birden Çünkü hidrojenin helyuma dönüşmesi güneşte bu sayılır böyle. Belki hâlinin kontrolünde ama o değil böyle. Hidrojenler haberleşiyor. Bir anda beş on katı birden bire helyuma dönüşmüş hidrojener. Dünyada bir şey kalma muhtemelen Yani atom siyahları ile patlar, o müddetin başında böyle olur muhtemelen. Önce güneş en üst ayarlaması. Mehlâm ona kuvveti vermiş. Sonra ne gerekiyor? Sen tarlanı ektin. Ama dinle uzak. Su uzak. Ne yapacaksın? Su lazım. Yağmur su lazım talana. tarlana? Nasıl su gelecek oraya? Bak Mevlam kurmuş burada böyle. O nedenle çevir, su çevirimi. Dünyada biliyorsunuz denizler daha fazla karadan. Çok fazla. O kadar gerek var mı? Var. Depolan su var burada. Depolan da. Mevlam ne yapıyor? Elin ısırılan su ne yapıyor? Buharlaşma başlıyor böyle. Su çabuk... Bu buharlaşır. 20 derece ısı buharlaşır 20 derecede ama görünmez. Ben böyle 100 derecede o kalındı, kabadır böyle. Su buharlaşıyor. Buharlaşan ne yapıyor? Havada gazış. Yukarı doğru çıkıyor. Çıktı çıktı diye uzaktan kişide kaybolsun. Denizden kuru gider, arkasına gelmese. Veya da duracak. Dur. Asıl duy bakalım. Nereye geliyor bu sular? Bir soğuk tabakaya geliyor böyle. Oraya gelince bir yoğunlaşma oluyor biraz böylece. Ama fazla ağırlaşmıyor, aşağı inmiyor, yukarı çıkamıyor sanırım. Allah'ın koyduğu denge bize bakmış sanırım böyle. Yoğunlaşıyor. Peki orada şu yoğunlaşa kaldığı yine tekrar ani yere yağsın mı olur? Denizden çıktı, denize indi. Aldı, verdi mi gülim? Tarladan sen tarlana gel su gelmedi. Ne gerekiyor? O su baharının başlığı yönlendirilmesi gerekiyor. Ne lazım onlara? Hareket. Hava hareketi. Yani rüzgar. Ağaç yüksek basınç ne var? Ağaç yüksek basınçı bir Hava gider böyle. Akın böyle şey. Farklı farklı yüksek gider muhtemelen böyle. Mesela deniz sahilinde ikinden sonra mutlaka bir esinti olur. Dalga olur. İkinden sonra böyle. Deniz sahiline böyle. Hem sahne doğru dalga böyle. Neden? Çünkü toprağı, güneş ısını emmez muhtemelen. Topun altı soğuk olur böyle. Es demem şu her yerde küp vardı. Yere gömülü. Küp bu yere gömülü. Herki evinde küp vardı böyle yazın. Onun su olabilişi. Şey. Kuyuyla soğuk olur yazın. Toprağı ısını emmiyor böyle. Güneş emer böyle. Ne oluyor şimdi? Kıyıdaki toprağı güneşi... Emde için üzeri ısınıyor, altına vermiyor, ısı olduğu üstüne kalıyor. Tabii çakıllar, kumlar, toprak neyse böyle ısır ısınıyor bunlar böylece. Nasıl öyle vaktinde öyle sılandı, aşırı ısınıyor bunlar. Ne abi ikine doğru ısın hava yukarı çıkma başlıyor. Hafifli çıkıyor böyle. Bir hava boşluğu oluyor. Denizde ama daha serin, hüzümet oluyor bende. Hüzümetince esin de başlıyor. Esin abin ne yapıyor? Tabii suya bir çürütme yapıyor suya böyle. Şu zaten şöyle kabartıyor böyle. Hayli kabartıyor. Akla genel tek onun şartı büyütüyor, büyütüyor, daha da büyüyor. Kaderin gün tekmese. Bakın, Allah'ın kudreti düzen o senler böyle ya. Güzel nevla. Yani Allah'ın kudretine yazık olsun. O'nun kudretine ne kadar böyle. Yani sapık sapırına Allah kursa da kim kuruyor bu kulu düzenir? Kim bunu değiştirebilir? Kim ona gücü yeter böyle şey. İşte atmosferde mi? Üç tabakada böyle üzülüyor oluyor zaten böyle. Oluyor. Ne yapıyor Rüzgar? Önce su barını bir yere topluyor. Ki hep kanı var. Ambede geliyor. Sıkışan bulut bakma. Yani bulutlar çeşitleri vardır böyle. Hep kanı geçiyor bunlar böyle. Rahatsızlar bunlar geçiyor bunlar böyle. Rüzgar geçtiği bir yönden miliki yönetiyor. Allah'ın kuvvetiyle kuvvetiyle Öyle bir sıkışıyor bunlara böyle bir şey. Sıkıştı, yağmurlu bulutlar dönüştü. Hem oraya inecek mi? Yok. İnsan denize inecek hem. Açık. Nereye gidecek bunlar? İlk bakıyor. Allah'ın takdirinde. Bu sünere sevgi gerekiyor. Bulutları sevgi gerekiyor. Oraya doğru rüzgar dönmesin böyle. Ediliyor. Mesela günümüzde uzaydan, bunu da kontrol ediyor bu şekilde böyle. Bir yağmurlu bulutu. Şu yere gidiyor böyle. Tabi rüzgarın esinliği gücü, o yağ bulutunun hareketi bunlar hesaplanıyor. Şu an varabilir bunlar. Verir. Şimdi su gidiyor muhtemelenler, muhtemelen. nereye yağması gerekiyorsa oraya yağmur yağacak. Yağmur olmadı mı, yayılan ormanda ağaçlar olmaktan, bitki olmaktan bir şekilde. Yine Mevla'nın ayetine buyurduğu gibi rüzgü gökte, rüzgü gökte. Yalnız normal su borraşıp tekrar dönse yine verim olmaz muhtemelen Doğal gübre lazım, doğal gübre lazım. Ne gerekiyor? Gökyüzünde müktelere santral dönüşü atmosfer dönüşü hatırladım. Ne gerekiyor bu sene? Bu sene mesela panca fazla olacak, patates fazla olacak, şu olacak. Onlara gereken elementler lazım, birbiri lazım onlara gereken. Bunlar işte atmosferde üretilmüldü. Doğa nükleer santral. Ne ile üretiliyor bunlar şimdi? Ne? Tabii ısı lazım. Enerji lazım herhalde. Ama aşırı enerji lazım. Herhalde. Milyon derecelik enerji lazım. Atom parçalaması için, ne de bu da? Şimşek mesela. Bak şimşekler. Her zaman olmaz şimşekler. Böyle. Şimdi oldu mu, bereket olur mu? Böyle. Şimşekler. bereket var böyle. Tabi bulutların bir kısmı, artı, eksi yüksü bulsun böyle. Bunlar karşılıklı gelecekler böyle, karşılıklı. İletkiler olacak. Genelde ya, hafif yağmurdan sonra olur şimşek. Temel olmaz da böyle. Hafif yağmurlu hava nemli hava olur böyle. Şu artı iletkileri buna ulaştıracak karşı gelirler. Bir de yüksek voltaj gerekiyor. Başlaması için böyle. Çok yüksek voltaj gerekiyor. Yani güçlü iletişim akımı gerekiyor. Her bulutu almaz Ben Beni ondan onu veriyor. Ne abi buna? Birbirine böyle birbirine yok edin buna. in veriyorum böyle. Yani bir kısa değil bir de böylece. Birkaç saniye sürer. Aşağı yukarı 3-4 kilometre kadar sürer böyle. Hem de merdiven zifrefor bu Şimşek mi dövüyorum? Dökmez belli. Şimşek böyle ol. Dövüleceğim. Ücret, saniye sürer. 300-400 kilometre, 300 kilometre bulur belli. Şimşek. O anda orada işte enerji, ısı oldu. Milyonlarca geçen ısı mıdır? Bu sefer ne oluyor? Azot gazı parçalanıyor mu seneler? Oksijne parçalanıyor. Parçalanıyor. Bunlar, bunlar birleşiyor kimya cam birleşme bakın. Kimya birleşme belli. Azotu oksijenle koy fiziksel olarak yaneye getir bir şey olmaz. Özünü koru bunlar böylece. Dedik ki birleşme aslındayı getirip başka dönüşme. Mesela su. Oksijenle birleşmiş o zaten. Biliyorsun ama kim maddeyle birleştiği için ne yapıyor? Aslında bırakıyor, başka maddeye dönüşüyor böyle şey. Ne oluyor şimdi? Bakın bu ısı ile, enerji ile az oksijen parçalandı, parçalandı. Ne buna birleştirir bunlar? Başka bir dönüşü bunlar. Adı monoksit deniyor böyle, başya bunlar. O başka şey dönüyor, buna dönüşüyor. Derken su buara parçalanıyor. Su buara parçalanınca hidrojen ayrılıyor bundan. Hidrojen oksijne birleşiyor, amonyak dönüşüyor bakın böyle. Yani eğer daha kuvvetli yere gübre gerekiyorsa, işte daha kuvvetli olur, daha çok parçalanma olur. Hatırlarsanız. He bunlar ne muhtemelenler? Yatılır elmafızdan Yani bu meclisinde şu kadar pancar olacak, şu kadar meyve olacak, şu olacak. Bazı konuşuyor, denir ya yani böyle. Bu sene mesela aygı olmadı bu sene. Ne olmadı? Yağmur yağdı, yandaki elma oldu, o ne olmadı? Ona gereken gübre gelmedi, elmetler gelmedi gerçekten muhtemelen. Efendim soğan oldu, olmadı bu sene. Bu sene fasulyeri olmadı. Hatta Mevla derse, derse Mesela Buda'nın sapış zamanı büyür Tanrı yapmaz hafı. Ona göre elemen geri bakıyor. Yani atmosfer Santa dönüşüyor Ona göre maddeler değişiyor Gaza değişiyor Hatta gökten gelen tozlar Bundan yere geliyorlar Bunlar tabi yere iniyorlar Yerdeki toptakla Elemente birleşiyorlar Başka dönüşüyorlar genelde muhtemeler böyle güzel yağmurdan sonra yani şimdi yağmurdan sonra güneş çıktı mı ekim birdenbire birdenbire böyle. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir. onda böyle yavaş yavaş su yavaş olurken ekim bakmış bir denbire canlanmış böyle böyle canlanır peki bundan yaratıldı şimdi rızık hazır ne gerekiyor şimdi her can rızkı da yazılmış ama onu ulaşması gerekiyor oluşacak bir iki ay buna Yetmiyor. şey etmiyor muhtemelen? göre bu kadar böyle şey. Bu, Mevlamız'a ait müddetenem Ne kadar gezme davet varsa, rızkı Allah'a aitti, ayet-i kerime. Hud 6'da. Ali Allah ana karnında jenin, kötü tuttu. Bebek ana karnında. Olmuş, canlandı. Rızık istiyor. Vay kim müzik verebilir orada Allah aşkına? Kim verebilir? Hangi tık güçlü eldir ama böylece? Ona stüremi takarsın çocuğu ana kanında. Ne veriyorsun ona? Mevlam kısırı mı terimler? Ana kanından, ana kanından ne yapıyor? Annesinin annesinin kan dolaştığı sistemi bir organa bağlıyor. Adı plesanta. Bu oluşuyordu böyle. Bu oluşuyor plesant Çocuğun da. Kan donörü sistemi göbek kordonundan, göbek kordonundan aile planına, o eşyana, o madde organa bağlanıyor. Anne yer işler, sindirir, bunu kana dövüştürür ve kan olarak şöyle gidiyor tekrarlar, orada. Ve kan da oksijen de gidiyor çocuğa böylece. Şey. Bu alır mı tekrarlar? Bir çocuğu bakın tekrar, çocuğu ana kan çocuğun rüsi yazılmış, Yazılmış tekrarlar. O ne yiyecek? Nasıl kar meydana gelecek? O da yazılmış. Yazılmış. O çocuğa rüzgüden kurtulur. Bunu gönderen güç, kuvvet kim? Uçan kuş. Hadi yavru kuş bilhassa yuvada. Yavru kuş. Yuvadan çıktı ama daha yavru. Yuvada yuk yukarıda aşağı Ona kim rüzgını verecek? ana kuş. Bu Allah gelişi aleyhi Mevlam mevlamı türemler yani insanların günümüzde oruçlu hayvanları eğitmeye insanlar günümüzde oruçluyor böyle. O kadar eğitip oruçluyorlar ama bunu böyle yapamıyor. Bir ana kuş ilk defa daha yavru çıkmış yumurta. ilk defa. ilk dahi o yapmış ana kuş daha yeni de ilk ana olmuş daha böylece sabah uyanıyor erken kalkar kuşlar mevlamı Ondan uyumat arası yara baktığında. Kalka koş, uyanıyor. Kendi karnı aç. Önce düşün yavrusunu bakma. Ona duyguyu veren, birinci veren, onu yöneten kim? Ya. Kim muhtemelen Allah şartlar, Kim muhtemelen? Ana kuş şimdi iner aşağı. O yavru kuş ne yiyecek, ne yiyebilir? Ona ne gerekiyor? Onu bulur muhtemelen. Ona bakar, buna bakar, alır. Gelir. Ne yapıyor yavruku? Açar ağzını. Açar ağzını atar. Onu yutar. mı? biliyor annesi doymadığını böyle. Yine gider. Yine gelir. Açar ağzını ağzına atar. Doydum ama onu bile biliyor böyle. Şimdi Su mu gerekiyor? Suya gider. Ağzına su alır. Yutmaz onu. Gelir. açar ağzını yavru. Ben gözetim ona atarım böyle. Özel yavru ona atarım bunlara. Açır yavru ağzını. Annesi böyle damla damla. Birine ver boşalt böyle böyle. İtamla veriyor, kuşun biyutu yutuyor beri. Tekrar veriyor, devamıysa gidiyor. E de gitme mutlaka. Rüzgâr yapmak bir yerine ulaştırmak. Rüzgâr kiminse o sokmaz, kimse yiyecek mutlaklar. Ama başlaya yemez baktı beri. Kişi kendine hazırlar, rüzgâr hazırlar kendisine, engel çıkar, o kalır. Bir de başlaya başka bir şeyler beri. Rüzgâr hazırlar, bir sabi gelir, ona ikram eder bu noktada. Onu ikram eder. Bader'e misafir gelir. Birisine mesela. Sevdiği insan gelir. Uzaktan gelmiştir. Yemek yapması gerekiyor ona. O anayla bir şey bulunmaz. Olacak mısın? Neden? Misafirin olan yok. Az anıttım. İster ki ona bir şey yapsaydı keşke böyle. Ama vakitsiz geldi. Anen geldi. O anayla bir şey bulamadı, Yeme bile yapmamış ancak bir çay denler, bir yumurta kırar, biraz denecektin, kusura bakma, iş yapamadım şu kadar. Denizdeki balıklar mı bak, denizdeki balıklar ne varsa böylece, tadımış böylece. Bir de, ecele bakalım, ölüm. Ölüm listesi, azalersin elinde muhtenemler. Bak. Kim ölecek bu yıl? Kim ölecek bu yıl? Bir yıllık ama, ölüm listesi onun elinde. Ne zaman ölecek, ne zaman ölecek, bu ölüm de öyle ay, sene, yıl falan değil. Saat, sene değil. Çünkü aile yıllı olmaz. Onu mesela 70 yaşayacak. Ama hangi ayda neden ölecek? Hangi ay deyince ayda da de farklı. Hristiyan miladisi var, İslam kanal ayları var, Yahud'un ayları var, Hint ayları var, Çin ayları var. Nasıl bunlar? Nefes sayısı ile. Kalp atışıyor. Nefes sayısı Nefes sayısıyla böyle bir şey. bulunduğum Aleyhisselam bulunduğu makamından bütün insan hepsini böyle avucunda böyle. Hepimiz böyle görüyor. Nefes sayısını biliyor bu selamlar, izliyor onları böyle. Olduğu yöden bir anda canını alır böyle bir şey. Düğün Aziz Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Peygamber görüşüyorlar. Konuşuyorlar. Sor İbrahim Aleyhisselam. ya azar Senin görevin canları almak, ruhu almak. Bak şu kadar zaman burada beraberiz. Şu anda öner olmadım hiç dünyada? Ee, ya İbrahim çok öner oldu. Savaş bile oldu böyle. Yeride batan da oldu böyle. Boğudan da oldu böylece. Ne oldu bunlar? Canı aldı bunlardan. Sonra. Ne oldu böyle? Ona Allah gücü vermiş Mustafa böyle. Bulunduğu yerden böyle. Bütün insan canını alabilir böyle. Yani bir insan nereye girse ezele gider, elinden girse kurtulmaz. Mıdır, kurtulmaz. Bu yazılmış cidilmiş derler. Yani ölüm sağlığa bakmaz, hastalığa bakmak derler. Öyle hasta insan vardır ki hayatı genç hastalığı geçmiştir. Artık her artık ölecek, öldü derler. Öyle hastadır. Mesela muhtemelen ben Küçükken hasta olmuşum çok. Öleceğim diye bana rahmetli bu ambulansken çıkamam biraz, bu ölecek bu. Kesin merkeze. Hale karar vermek, bu yaşamaz dedim işte böylece. Şey. İni bir olmuşum bir şekilde. İki yaşamak adamı tutamadı. Ondan sonra ilgiyi alamadı böyle. Demek ki ölüm hastalığa bakmıyor, sala bakmıyor bu dereler. Şimdi gelelim alıcı cemaatimiz. Bunlar tabii kaderle. İman ile ilgili olduğu için ağırlık buraya veriyor muhteremler. Yani sırp bir gecede iftara şu bunu yapalım diye dersek insanın gaflete kalıyor böyle şey. Kişi bir kandı gelisinde koşuyor bir namaza. ve iki yanında bakacak şunu yap bunu yapacak Allah affetsin tamircine kazandı. Cenar ucuz değil muhteremler, ucuz değil muhteremler. Cenar ucuz değil. Bunun için yani ağırlık bu olması gerekiyor. Tefekkürle İmanı güçlenmesi gerekiyor. Kul kendini bilecek, azını bilecek, kul evvelinin sonucunu görecek, kul Mevla'yı tanıyacak. Kul Cami tanıyacak Mevla'yı kul, böylece. Hadi şey okuyun bu konuda inşallah. İzakî aneriyeti nısfü min şabane. Bu Aleyhissam şabanın Şabaynı'nın olduğu zaman, yarısı o zamanla, yani belgesinde. Fekûmu <gülüyor> leyleteha vesum'u yevmeha. Mevlam emrediyor. Gecesine kayım olun, ibad ediniz. oluşturunuz böyle. Mevlam rahmetiyle teclili ediyor. Rahmetiyle. Mevlamızın bir celal sıfatı vardır. Cemal sıfatı böyle. Cemal hep hüsnü gücelikler. Le grubu şemsi ila dünya. Rabbim belaket gelesinde Güneşin batışıyla beraber dünya semasına Mevlam tecelli ediyor. Özel. Bir her şeyi böyle görebilir Mevlam. Barışı. Demek ki Mevlam grubu şems. Batışıyla, yani akşam namazının girişiyle, girişi girişiyle. Akşam namazı da dahil olmuş. Fevkul. Mevlam buyuruyor şimdi kullarına bizlere. Ela müstafin fe kullarım yok mu istifaden yok mu tevbeeden yok pişme olan yatadan dönen yok mu sizde yok mu tevbeeden onu affeyim onu onu affeyim kardeşim yokul yine belgesi olduğu halde yine televizyon başında bisikletleri seyrediyor kötü idrulcülerin o kanalları seyrediyor aç kurşunlarına buna devam ediyorsa. Bundan bundan yoksun muhteremden bak. Bak Mevlam'ı affediyor. Mevlam'a şat koşuyor. Yok mu istiğfar eden, yok mu? Tevbe eden, yok mu? Yani af dileyen yok mu? Yok mu öyle soruyor böyle. Başla. Ela <gülüyor> müsterzıkın ferzukuhu. Rızık isteyen yok mu öyle mi? Rızkını bollaştırayım. Demek rızkı dar olan da ne yapsın? Mübarek belgesini muhteremden... Böyle o konuda yalvazsın. Önce tevbe bakın böyle. Benim teybisi var. Arıma. Ondan sonra Ya Rabbi bana hayrızık verir. Etten. Dua etmeye gerekiriz içinde. Ela müptelin füafiyehü. İçinizde bir iptir olan yok mu? Derdi, muhsibet olanlar. Hareketi olanlar. Hastalığı, yakını, şu sıkısı onunla varsa ona göre de affedilirsin. Ve Allah şüva verebilirim. Ela <gülüyor> sahilin İsteyen var mı? Ne isteyen varsa vereyim meyla buyuruyor. Ela keza keza. Elinde sayı bu şekilde böyle. Hatta yattı al fecrü. Ta turun fecrü kadar devam ediyor muhtemelen. Böyle. Güneşin batışına başlıyor. İmsak vaktine kadar. Samazının girişine kadar vaktine. İmsak vakti samazı vakti gireyim. Derdi. Demek ki akşam namazıyla ile yatsı namazı da bu gece daha iltisabına. Olmuş oluyor. Ellerin gelince kadar mutluluk teremler, benim bana geceleri tabii boşuna getirmemeyi de çalışmak gerekiyor yani bak. O Rabbim Mevlam bak, tecil ediyor, birinci samaya. Kullarım var mı içinde teybiden yaptığın pişme olan var mı? Dönüş yapan var mı işinizde? Bunu Varsa Varsam böyle. Varsam ben Bu şekilde inşallah mevlamize dua edelim böylece. Sözleri bir namaz yok mu muhtemelen böylece. Belki taplar var ama bunlar kaynaksız bunlar böyle. İki kitap yazmışlar bazen. Şuşko kadar bu şekilde. Nedir en üstü alamı? Üzerimize kazanmamız olanlar kaza kılın muhtemeler. Kaza, kaza illa kaza muhtemelerdir. Yani nafile yüz yüze kılacağını iki yüze kaza sabahının fazlasını kıyırtan muhtemelerdir. Daha sebep olarak böyle. Kaza muhtemeler. Ne oluyor kaza kılınca? Kişi o baktama kılmayınca Sağ dertte yazıldı o. Günah. Yazıldı o. Duruyor bakmak böyle. Kul neydi Üzerine kazar kayan ilk fazla farzını kılıkacağım dedi. Onu kıldığı gibi melek bunu buradan siliyor bu dedi. Siliyor. Bir de onun günahı gönlünden siliniyor. Onun ağırlığı, şikreti, sıkıntısı gönlünden siliniyor. Ve sağ dertlere silahı bölümüne girişiyor. Yani mahşerde hem gönlümden kurtuldu. Ölüyü kıldı. kıldı. Öyle buradan siliniyor. Öğrenin gönlündeki günah pası siliniyor. Gönü biraz açlıyor biraz daha gönülü böyle. Sadeleri. Ama kaza kaza namazı muhteremler. Ama namaza güzel kılalım muhterem. İnşallah böyle. Tabii konu çok derin ama muhteremler. Böyle bırakalım İnşallah. Rabi önce imanımızı kamil olsun imanlaması. İmanı kamil. İmanı kamil ve kanı olgun. İman-ı Kamil, Allah'ı unutmayan, Allah unutmayan. Yani. Her zaman her yerde, bir iki Mevlam beni görüyor, biliyor. Bu iman İman-ı Allah'tan gafil olmaz. İman-ı Kamil olmayınca, bu ibadet çok bile olsun, Allah'tan gafildir. Bak, bak, bak. İman-ı Kamil değilse, o insan ibadeti çok bile olsa, ama gafildir. Ömreye gider. Oraya bakar, buraya bakar. Şu oteli yaptım, bu oteli yattım. O çok rahatlık şu bu. Şunun işi bu. Şunun işi bu. Şunu, Şunun işi bu. Şunun O Beytül on denebilen böyle. Namaz kılar. Allah'a emanet veriyor. Ama her şartına giriyor muhtemelen böyle. Namazın tadı olmalı. E Neye? Allah hatırlamıyor, İmanı kâmil değil. Allah'tan gafletten muhtemelen. Allah'a korusun muhtemelen böyle. Bunun için Önce imanı kamil, imanı kamil, Allah'ı unutmamak, ondan gafil olmamak, müsteamirler, bir devamlı gözet diye Mevlam, her zaman bizi Ondan sonra, ameli salih. ibadetinde iyisini yapmak böyle. Namaz mı kullanacak? Namazı yavaş kılmamak böyle. Tanrı namazı böyle. Kelime ve teti okumalı, seyci yapmalı. Biraz secdeye giderken, bu melekiyi, Allah huzurunda yere kapanıyor. Allah secde edilir. Yani ibadetlerin özü temeli, direği namaz, namazın özü secde. Allah'ın yere kapanmasan yani, Bunun dışında haramdan sakınmak muhteşemde. Çünkü haramlar insanın gönlünü etkiliyor. Gönlünü etkiler. böyle. Gafet buna kanıtlanır böyle. Günahlar, kişi bir harama bakar, bir yalan söyler, bir gıybet yapar. Ya Allah kadar haram bir lokma yer, bir şey yaparsa ne olur? Bunlar gönlük, kalbi diye bunlar. Pastandırıyor bunlar. Terdeliği şey Allah'ta ayrı kişi bunlar. Böyle gerekiyor. Elden geldiği kadar da, namaz dışında da, günlük hayatımızda, yaşantımıza da, hep Allah'la olmak için zikrullah. zikir anlatıyor. Zikrullah, zikrullah beala. Arabada, nevsyan başlarında, Efendim işte drafta beklerken, yayın giderken, işimi yaparken, masa başında, nerede olsa olsun. Zikrullah-ı Nedir Nedir da? En kısası. Devise-i Celal-i Celal-i. Allah, Allah, Allah. Hiçbir şey kalması. He şey Allah. Kuyul Allah diyecek ki, Allah derken, kaybını öperecek. Yani Üperecek ben. Yani dille kalp bileşmezse iki uç artı hepsi. Lamba yamamı. Birleşmedi. Dil kalp mesela yani. Dil ne diyor? Allah Allah Allah diyor ama göz arasında kulağı burada Alla, hiç. Allah Allah Allah Allah bir sürü çektim. Bilmiyorum ki Orada kaldı o. Tepsi yanıyor ya. Yamadın. Lamba yamamı. Gönü yan açımadı böyle şey. Ne oluyor böyle Allah Allah Allah. Allah Rabbil Alemin, Rabbi Yaratan Rabbil kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yolda giderken mütelemler, iş yaparken, alışveriş yaparken böyle, her yöre böyle insan boş konuşacağına, boş konuşacağına, boş oturacağına kişi mesela emretir, işi oturur, camiye gider ama camiye giremez. Bir işler değil mi? Bir iş yapar. Otur. Tespiyede gerekirken de. Sayısın. Ne lazım? Sana sayısı bunu. Ya. Sana ne sayısın lan Belen görevi ne? Yazıyor bunlar işte bu. Sen sayısından beri unutursun sayısını. Yazmışsın gibi yere. Yazsan da düğüne kalacak o. O işe yaramıyor. Belen görevi ne? Gir cani değil yani oturup konuşurken ne oluyor? Tabi camide otururken bilen ne oluyor? Gözü dışarıda. Açık kadın geçiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Onu bunu konuştu. Gümete dönüşebiliyor. Neden bunlar? tek bunların kelimatı verenler, iman, kâmin diye gafletmedi. Allah'a katıl. inşallah bu gücü, hürmetine muhtemel. Hepimiz inşallah, imkân inşallah. Rabbim islam vermenin, kurtarsın inşallah. i̇zzet Fatiha.